Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. Tiyar <gülüyor> Nekataysa. <Diğer> Kul yâ ehlel kitâbi taâlû ilâ kelimetin sevâen beynenâ <gülüyor> ve beynekum. Ayeti celîle ve Kerimeleriyle namazının sünnetini eda eder mescide çıkarlardı. Bu şekilde sabah namazının iki rekat sünnetini kılan bir insan yerine göre turnayı gözünden vurma manasında tam anına ve dakikasına rastlatırsa, düşer bir gönülle eda ederse, dünya ve içinde bulunan her şeyden hayırlı bir şey kazanmış demektir. Böyle bir şey kazanmak herkes için mümkündür. Ama her kılan kazanır mı kazanmaz mı bunu Allah bilir. Ama kazanmak mümkündür. Siz kılın ki kazanasınız. O anları değerlendirin ki, gerçekten kurbu huzura ve mahbub İlahi ilahi olma durumuna sizi götürecek anı avlamış olasınız. ...sizi yakalamış olursunuz. Her an rahmetin berrak simasına bakar olursanız, bir gün rahmete avlamış olursunuz. Cenab-ı Hak rahmetin saydına bizleri muvaffak kılsın inşallah. مَنْ يُحَافِذْ أَلَا أَرْبَعِي رَكْعَةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهُ تَخَلَ الْجَنَّةُ كَمَا قَالْ Öğleden evvel ve öğleden sonra dörden rekat nafileye devam eden cennete girer. İkindiden evvel nafile namazı anlatırken aynı hadisi şerifle veya maziz gasiyle men hafaza sözüyle. Allah Resûlü, بَنَ Allahu لَهُ بَيْتَمْ فِي الْجَنَّةِ Akşam namazını anlatırken gufirat zünubuhu ve levkâne veya ve inkan, misle zâbedil bâhr. Günahları denizlerin köpüğü dalgası kadar dahi olsa Allah günahlarını mağfiret buyurur. Beş vakit namaza tahsis edilen revatı ve eda edişimizde her birisi, bizim manevi ve ruhi hayatımızda bir çeşit ceriha ve yarayı tedavi ediyor, aynı zamanda bir çeşit derece kazandırıyor. Bir kısım günahlara kefaret oluyor, aynı zamanda bir kısım medarici kat etmem. Allah'a doğru iftika ederken merdivenin belli basamaklarını kat etme imkanını kazandırıyor. Her namazın sünneti ayrı bir şey yapıyor. Onun için muhbir-i sadık ayrı ayrı sözlerle ifade buyuruyor. Mesela yatsın namazında ayrı şey, duha da ayrı şey diyor. Duhayı kuşluk namazını eda eden buyuruyor ki, kanitin ve olur. Ve aynı zamanda Allah'ın kendisine lütfettiği mahsalların şükrünü eda etmiş bulunur. Vücudunuzda 300 küsür tane mafsal var. Bunlar eğilip kalkarken nasıl bir nimet olduğunu hatırlarsınız. Diskopati hastalığına müpteli olan bir insana eğilip kalkmanın ne demek olduğunu, diske müpteli olan bir insana eğilip kalkmanın ne demek olduğunu sorun romatizmaya, siyatiye müptele olan bir insanın belinden ve bacağında kendisini yakalayan ağrılar karşısında eğilip kalkmanın nasıl müşkil olduğunu, küçük bir kireç parçasının fıkralarda bir yeri işgal etmesi karşısında insanın nasıl zor eğilip kalktığını, gördüğünüz, duyduğunuz zaman mafsalların nasıl bir nimet olduğunu hatırlayacaksınız. Şu parmak mafsallarının donuk bir kemik halinde olduğunu muvakkaten tahattür edin ve tezekkür edin. O zaman mafsanın ne büyük bir nimet olduğunu hatırlayacaksınız. İşte bu nimetlerin hepsi şükür istemektedir. Allah Resulü buyuruyor ki, nafileyi i bugûna, hususîle duhayı bu türlü eda ettiği zaman, mafsalların şükrünü eda etmiş olacaktır. Kim bilir kuşluk vaktinde mafsallarla alakalı bir şey mi oluyor o hengame'de? Tabipler açısından meselenin tahlili gerektir. Oraya inmeden doğrudan doğruya, Muhbir-i Sadık'ın ifadeleri içinde sadece meselenin tergip ve teşvik ile iktifa ediyorum. Mafsalların şükrünü eda olacaksınız. Cenab-ı Hak bize lütfettiği uzuların şükrünü edaya muvaffak kılsın inşallah. Biz yapmadık, biz kazanmadık, tepeden tırnağa lütuflarla serfiraz bulunuyoruz ki, Sadece gözümüzün açılıp kapanmasının şükrünü eda etmeye çalışsak, hayatın sonuna kadar eda edemeyiz. Gözünü kapayamayan, yani göz sinirleri felç olmuş, yanıma gelen bir arkadaş, yüzüme açık gözüyle bakarken, belki yanımda saatlerce oturdu, içimdeki ürperti bir türlü zahil olmadı. Kendi gözümün ne büyük nimet olduğunu hatırladım. Hocam uyurken dahi kapatamıyorum bunu. Elimle kapatırsam kapanıyor, gözün açılıp kapanması şükrüm. Ya açılıp kapanmasaydı bu göz, ya şu solukları alıp veremeseydiniz, ya duymanız gereken şeyleri duyamasaydınız. Sabah daha küçük çocuklara bir kısım meseleleri anlatırken burnun vazifelerine, azıcık dahi olsa ağzın vazifelerine o minnacık ihtimaların dikkatini çekmeye çalıştım. Dikkatini çekmeye çalıştım etle kemikle iş yaptıran Hazret Allah'ın güç ve kuvvetini göstermek nimetini göstermek için basit bir mukoza tabakasıyla Allah'ın yaptığı şeylere dikkat çektim nasıl lütufla terfiat kıldığını göstermek için gözünüzün ifraz ettiği üzere dikkati çekmeye çalıştım nasıl muttasın lütuflarla yaşadığınızı göstermek için Saadinin ifade ettiği gibi. Allah'a her nefeste iki şükür borçlusunuz. Nefesinizi dışarıya verdiğiniz zaman elhamdülillah yarabbi. İçeriye aldığınız zaman elhamdülillah yarabbi. Çünkü nefes sizin hayatınız demektir. Zehirli gazları dışarı ifraz ediyor, tertemiz sizi çalıştıracak havayı teneffüs ediyorsunuz. Oksijen alıyorsunuz, karbondioksit dışarıya veriyorsunuz. İçerideki içeride kalsa ölürsünüz, zehirlenirsiniz. Dışarıdaki içeriye girmese yine ölürsünüz. Bir nefes alışverişte hayatınızı size iki defa bağışlıyor Allah Celle Celaluhu. Ya içeriye giren dışarıya çıkmasa, dışarıdaki içeriye ölü vereceksiniz. Zaten yaşamak ve ölmek işte bu şeylerden ibarettir. Allah Celle Celaluhu enfasınızı elinde tutuyor, yaşatıyor ve öldürüyor bir solukta iki defa hayatınızı size bağışlıyor, hayatınızı tam idam çahp size bağışlayan zata şükretmek istemez misiniz? Elhamdülillah! Şükretmek istersiniz, hamd etmek istersiniz. İşte Allah tarafından formüle edilen şekle konan namaz, hususiyle nevafil, Allah'a karşı böyle bir şükrü eda etme imkanının bahşedilmesi demektir. cenab Hak değerlendirmeye muvaffak kılsın ile geceler, herkesin gaflete daldığı geceler, uyanık gönüllerin herkes yatağına, dostuna, ahbabına gitti. Bense bütün bir gün başka şeyler arkasında koştum, şimdi kapını çalmaya geldim. Gözler yumuldu, bense şimdi karanlıkta açıyorum. Mahbub mahbubuna ulaştı, bense sana ulaşmak için çırpınıyorum. Herkes gözüyle başkasını aradı ve arkasına düştü. Ben ise mahşukum olan senin arkandayım. Herkes başka ve herhangi bir kapıyı çalıyor. Bense senin kapını çalıyorum diyeceğimiz. Karanlık gecelerde gidip de Rabbin kapısını çalma, bir münacatla Rabbine teveccüh etmem. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadeleri içinde. Allahumme lekel hamd أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاوك حق والجنة حق والنار حق والساءة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت Lema ant alamu bih antel muqaddim wa antel muakhir la ilahe illa ant wa la hawla wa la illa <billah> Hazreti Ayşe-i Sıddıka Resul-ü Ekrem teheccütle Rabbine karşı kulluğunu arz ettikten sonra tazimle bu duayı okuyordu. Göklerin ve yerin kayyumu sensin Allah'ım Mülkün sahibi sensin Allah'ım sana hamdolsun. Nurun sahibi sensin Allah'ım sana hamdolsun. Sen haksın, sana hamdolsun. Kıyamet haktır, sana hamdolsun. Mahşer haktır, sana hamdolsun. Mizan haktır, sana hamdolsun. Sana iman ettim Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ölü gönülleri ihya etmek için koşarım Allah'ım. Kapını döverim Allah'ım. Sana dehalet etmek isterim Allah'ım. Allah'ım şu dakikada nakille, nakıl suretiyle arz etmeye çalıştığın duaları, bütün hissiyat ve letaifimle, bütün hissiyat ve letaifimizle sana takdime muvaffak eyle ya Rabbi. Ölü gönüllerimizi ihya eyle ya Rabbi. Sana gönülden Allah'ım deme lütfuyla bizleri serfirac eyle ya Rabbi. <Gülüyor> resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gece teheccüd kılıyor, ortalığın karardığı hengamda kabrin karanlığını, Berzah'ın vahşetini ve berzahın insan için çok alehte olan bir şey olduğunu tahakkür ediyor. O dakikada Rabbine dehalet ediyor. İnsan ancak geçen namazıyla Allah'la sohbet, onun enisi ve enisi calis olma durumunu kazanır. Allah'la münasebetini kuvvetli hale getirir. Muhbir-i Sadık sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yenzilu Rab'ına ila samay Dünyaحين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. أو كما قال. Gecenin son üçte biri. Yani şafa yakın anda. Rab rahmetiyle samay dünyaya cüf buyurur. Hadis iner diyor. Yani ilahi ezül buyurur. Günahkar, mücrim, asi ve fakir kullara tenezür buyurur. Yani gönüllerimizde kendisinden bilinir. Yani kalpgâhımıza tecelli eder. Bu fakirhaneye teveccüh buyurur. Yani liyakatımız olmadığı halde yüzümüze bakar. Kabiliyetimiz olmadığı halde gönlümüzü yok okşar. Gecenin son üçte bir kaldığı zaman. Ve der ki, yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen vereyim? Yok mu istiğfar eden mağfiret edeyim? Dua edenin o dakikada duası kabul buyurulacak. İstediği isteyenin istekleri isaf edilecek. Rabbinden bir şey talep edenin talebine cevabı sevap verilecek. Aynı zamanda mağfiret talebinde bulunan Allah'ın mağfiretine mazhar olacak. Cenab-ı Hak mağfiretine mazhar buyursun bizi. Gece kıyamı müminin şerefidir. Gece kıyamında mümin ter biraz olur şeref kazanır. Herkes matlub ve mahbubuna vasıl olduğu anda vasulun ilallah olma insan öyle şeref kazandırır ki öyle şeref kazandırır ki hiçbir şeref onunla boy ölçüşemez. Cibril geldi diyor Resul Ekrem. Sahih hadiste bana şöyle buyurdu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İş maşe'te fennek meyt va'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh wa alim anna sharaf insan qiyamahu bil leil ya muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar yaşa sen öleceksin her şey gibi sende de zeval bulacaksın her doğan gibi sen de edeceksin, edecek ama arkasında şeref bir bırakacak Hz. Amin'e, Validemize müstetri söz vardır. Mübarek, maktumu, mükerremi, fahri kainat Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, 4-5 yaşında başının ucunda, vefatını gözetlediği hengamda. her fani gibi ben de ölüyorum, her doğan gibi ben de batıyorum, ama geriye hayrul halefi velet bırakıyorum, öyle birisini bırakıyorum ki, cihanın zulmeti onunla dağılacak, âlem nura onunla kavuşacaktır. Allah O'nun nuruyla bizleri nurlandırsın, üç asırdan beri kararan ufkumuzu tenvir buyursun. Başlarımıza ve başımızda bulunanların başlarına akıl versin, aklı külle akıl versin, hakikat-ı Ahmediye'yi gönlümüze hakim kılsın. Vahri Kainat Efendimiz de gurup edecek, اِشْمَا شِعْتَ فَاِنَّكَ مَيِّدْ İstediğin kadar yaşa vefat edeceksin. Resul-ü Ekrem vefattan kaçmıyordu. Liqa seviyordu. Zira liqa ilahi seveni Allah sevdiğini, likasını sevdiğini biliyordu. Men ahabbe liqa Allah, ahabba Allahu liqa'e ve men kariha Allah, kariha Allahu Allah'a mülak olmayı arzu eden Allah sever. Allah huzuruna çıkmadan ürken, korkan, tiksinen, ölümden endişe eden, Allah da onu karşısına almak istemez, Allah muhafaza buyursun. Resul ü Ekrem arzu ediyordu Allah'a mülak olmayı. Ama bununla beraber cenab ı Hak sırâti müstakime hidayet buyuruyor. Herkesin bu dünyada fena ve zevale mahkûm olduğunu gösteriyor. İstediğin kadar yaşa vefat edeceksin. İstediğin ameli yap Habibim, onunla sen mukabele göreceksin. Zaten onun semtine, ve nübüvvetine fena şeyler yanaşamaz ve yaklaşamaz. Günah ve masiyet o büyük sahile aburdu olamaz, oraya muhakkak sevaplar gider, hayrat ve hasenat gider. Öğlen namazının nafilelerine ihtimam gösterirken Hazreti Aişe, Ya Resulallah bu kadar ihtimam gösteriyorsun. Bu kadar ihtimam gösteriyorsun, buyurdular ki, öğlen zamanında bütün hayır kapıları açılır. Rabbe yükselecek kelimat-ı tayyibat Rabbe yükselirken, içinde benden bir hayrın yükselmesini arzu ederim. Zaten hayatı hayırdı. Alemlere hayır olarak, rahmet olarak gelmişti, hayatı hayırdı. Ama kendisini bu lütuflarla kılan Allah'a şükretmek istiyordu. Nitekim Buhari ve Müslim de, Yine Hazreti Ayşe'den gördüğümüz bir hadisi şerifte Resul Ekrem diyor ki: "Yakum hatta yanfatra kademe Ayakları şişinceye kadar ayakta dururdu. Gece ayakları şişinceye kadar ayakta dururdu ki şair bu seyri bu durumu anlatıyor. "Valem tusun matam ahya'z zalama ila enishtakat kadamahu durra min waram." Ben o Nebi Efendimizin sünnetine muhalefet ettim ki ayakları şişmeden yatmıyordu. Bense döşeğin tadını çıkarıyorum, döne döne uyuyorum diye nefsini levm ediyor ve tevbih ediyordu. Dedim ki bir gün Hz. Ayşe diyor, لِمَتَصْنَوْ هَذَا قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ Allah gelmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. Senin defterine günah yazılmaz dedim. Kur'an ifade ediyor. İna فَتَحْنَا leke فَتْحَمُّ بِينَا Liğfir aleke Allahumma ma taqaddama min zambika ve ma ta'ahhar. Gelmiş geçmiş ve gelecek hata olarak zelle olarak ne ki sadır olursa Allah Celle Celalü mağfiret buyurmuştur ve buyuracaktır. Vaka beyin bir hatanın ondan zahir olduğunu bilemiyoruz. Resul Ekrem'den bilerek veya bilmeyerek hata zahir olmuştur diyecek kendi dilim day olsa koparırım onu. Liğfir aleke Allahumma ma taqaddama min zambika ve ma ta'ahhar ne ifade eder beni ilgilendirmez. غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ ''Niçin yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mahfiret.'' buyurdu. اَفَلَا اَكُونَ abden شَكُورًا ya عَيْشَةٌ ''Bana bu lütuflarda bulunan Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı?' buyurur. Beni böylesine nimetlerle serfiraz eden, Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı buyurun? Resul Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapıyordu. O iyilik yapıyordu. Ama Kur'an sırat müstakimi gösteriyor. İstediğini yap, mükafatını göreceksin. O çok güzel şeyler istedi, çok güzel şeyler yaptı ve mükafatını gördü. Makamı Mahmud'un sahibi oldu ümmetinin işlediği sevabın bir misli defteri hasenatına kaydoluyor. Minarelerimizden ruhu revani Muhammed-i Şehbal açıp semalara doğru yükseldikçe, ruhu pürpütuğuna töhfeler yükseldikçe, resul Ekrem'in başı arşa azama dayanıyor. Yükseldikçe yükseliyor, yani şefaat dairesi genişliyor. Daha çok kimseye şefaat etme imzanı doğuyor onun için. Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri, biz mücrim ve kebire işleyen kimselere şefaat ciilsin ve şefaat ettirsin inşallahutaala. Ve inne majdi bi esas arz edeceğim meseleye gelmedikçe. Ve lem enne şerefe insan ve ya şerefe racul kıyamu bil ki Bilki insanın şerefi gece ayakta durmak, el pencede divanda bulunmaktır o zaman şeref kazanacaksınız. İzzeti ise onurlu ve gururlu olması ise, Allah'ın hoşuna gidecek durumu iktisap etmesi ise halktan istiğnasıdır. Halka dilencilik yapmaması, el etek açmaması, ihtiyaçlarını Rabbine arz etmesi, bir şeye maruz kalırsa onu Rabbisinin huzuruna götürüp orada şerh etmesidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, şeref ve izzetle ama kendisine intisap içinde şeref ve izzetler üzere terfi Bu hususu daha tamik etmeyi düşünüyordum. Ezani Muhammed okununca sallallahu aleyhi ve sellem kesmek icabet etti. Minberde devam ettirebileceğim kadar devam ettirip inşallahutaala hitam erdirmek istiyorum. Ve bu derste bir şey de söylemek istiyorum. Muhtemelen önümüzdeki derste yine öbür camiye gideceğiz öyle demişler. İnşallah öbür camide devam ettiriz. Bir ikinci husus şudur: Sorulu-cevaplı sohbetimizi, İnşallah Teala bu akşamdan itibaren başlayıp burada devam ettirelim. Durum hava ve şartlara göre öbür camiye geçmek icap ederse geçeriz İnşallah Ütâle. İlla Hesâl al-Fâtihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahülladhi huda na وما كنا لنجد يا لولا أن خدانا الله وما توافي في ولا تصمي إلا بالله عليه توكلت وإلي أنيب شر ولا أن إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أختي سنا عليه كما أثنى على نفسه. عز جاره وجلة ولا يبزم جنه ولا يطلق وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره Allahübü Teala'yı ve alâ âlihi ve evlâdihi ve esâbih ve esâbih ve esvâi ve ehrâdiyyecmaîn. Ammâ ba'du feyâ ibâdallâh, ittakullâhe Muhterem Müslümanlar, insanlığını hatırlayan insanlar olarak, bir kalp taşıdığını müdrik olan insanlar olarak yitirdiğimiz şeyleri yeniden elde etmenin yolunu araştırmak insanlığın muktezası olduğu için yitirdiğimiz şeyleri yeniden elde etmenin yolunu araştıracak ve bulmaya çalışacağız. Bil kuvve, bil imkan mevcut olan bir şeyi bil fiil hale getirmeye çalışacağız ölü olan İslam alemine yeniden hayat nefretme yollarını araştırmaya çalışacağız. Yepyeni ve terü taze bir nesille Müslümanlık adına yepyeni cilveler göstermeye çalışacağız. Bu bizlerin İslami hayatı idrak etme ve yaşamasına bağlıdır. Kur'anî bir cemaat olmamıza bağlıdır. His ve hevesimiz merceğiyle İslamiyeti anlama, adescesiyle İslamiyeti anlama değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mirsadıyla, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam zaviyesinden İslamiyeti anlamakla, anlatma vazifesiyle mükellef bulunuyor, böyle bir durumla karşı karşıya bulunuyor ve üzerimizde bunu büyük bir vazife olarak hissediyoruz. Bu ağır, bu külfetliği, bu büyük işi yapmak için Rabbimize dayanma mecburiyetindeyiz. Sultanına dayanan neferler gibi, şahları sultana dayanıp da esir eden neferler gibi her şeyi intisabımız da halledecek. Ona dayanmakla her şeyi dize getirecek, ona dayanmakla dağları kökünden sökecek, ona dayan maklaçılar meydana getirecek. Ona dayan makla, şakır, şakır akan ve çallayan şelaleler meydana getireceğiz. Ona dayanmadan hiçbir şey yapamayacağız. Biz İslam âleminin kaderi tamamen Kur'an'a teveccühe bağlıdır. Biz İslam âleminin hatisi, istikbali ve ikbali Kur'an'a ve sahibi Kur'an'a teveccühe bağlıdır. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın arkasında, Kur'an'ın rehberliği altında, Cenab-ı Hakk'ın kapısında kulluk vazifesini yaptığımız nisbette Cenab-ı Hak bizi aziz ve şerif kılacaktır. Yoksa dövdüğümüz kapılar yüzümüze vurulacak, izhar ettiğimiz arzular isaf edilmeyecek, taleplerimiz yüzümüze çarpılacak, 2 üç asırlık zilletlerimize zincirleme yeni zilletler ilave edilecektir. Aziz İslam milletleri olarak, şerif İslam milletleri olarak, dokuz asır onun piştarlığını ve öncülüğünü yapmış İslam milleti olarak dilencilikten kurtulamayacağız. Zira Allah Celle Celaluhu kendimize, kendisine dönmemize ve kendimize dönmemize bağlamıştır bizim kurtuluş ve refahımızı, bizim terakki ve aynı zamanda saadetimizi, Cenab-ı Hak bizi müterakki ve mesut eylesin, Rabbete veccüh edeceğiz. Geceleri Rabbete veccüh edecek, dua ve münacatlarımızla Rabbete veccüh edecek, sessizlik içinde sesimizin rahmet tarafından duyulmasını temine çalışacağız. Bu husus üzerinde ısrarla duruyorum. Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu bu husus üzerinde ısrarla duruyorum. Ve min el-leyli fasjud lehu ve sabbihu Gece de Rabbine tesbihde takittice bulun. Tesbih et ufuzun bir gece. Daha nübüvvetin başlangıcında kuşluk vaktinde. Ya eyyuhel muzemmil <gülüyor> Kumil ile illa qalilan nassahu aw in kus minhu illa qalilan aw in kus minhu qalilan usit alayhi wa rattil alqur'ane tartila halqika jayyihiyat gecenin büyük bir kısmında rabb'in huzurunda elfençe divan dur veya biraz azalt az bir şey azalt veya daha çok rabbine ibadette de yap demek suretiyle Resulullah akrem aleyhissalatu vesselamın müracaat zamanını tayin buyuruyor. Çünkü gündüz sen ayar ile meşgulsün, gündüz başkalarıyla meşgulsün, dilekçe ile müracaat engamın gündüz sırtına yüklenecek ağır nübüvvet vazifesini taşıman için müracaatın gece olacaktır. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde, kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde, Bak heyet âlemde bu hikmetleri seyret, Bu Sani'in olana mihman gecelerde, gündüz âleme misafirsin. Gece Rabbine misafir gideceksin, kapısını vurduğun zaman içeriye alacaktır. Mihmandarlar misafirlerine baktıkları gibi sana bakacaktır. Seni ikramsız izaz ve işrafsız bırakmayacaktır, bırakacak Rabbine teveccüh edeceksin. Yine Kur'an diyor. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ أَسَاءَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Gece Rabbine teheccüdde bulun, Gece Rabbine teveccühde bulun, Gece Rabbinin emirlerine temessükte bulun, Gece senin ebedi mihrabın Allah kapısına teveccühde bulun. Ha seni makamı mahmuda çıkarsın, övülecek makama çıkarsın, Ferden aileden, tem ve cem'iyyeden sizi makamı Mahmud'a çıkarsın. Alemin baktığım, arzuladığı, durumunuza kütte ettiği bir makama yükselsin. Bu gece Rabbinize müracaata bağlıdır. Gafletle bu tahsil edilmez. Ayarla, iştigalle bu tahsil edilmez. Sıcak döşekte döne döne yatmakla bu tahsil edilmez. Bu başınızı öpen seccade ile tahsil edilir. Ebedi aleminiz için oraya üç beş kuruş ebedi sermaye atmakla tahsil edilir. Kimsenin sizi görmediği hengamda Rabbiniz'e teveccühle tahsil edilir. Allahu Teala ve Teakkadhes Hazretleri her şeyin nasıl nereden tahsil edileceğini bizlere idrak ettirsin, sırat sıratı müstakime hidayet buyursun. Resulükram sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbine Rabbin emirleri karşısında ciddi bir hassasiyetle teveccüh buyuruyordu. Bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki, Kıyamet koptuğu zaman, Cenab-ı Hak manzara âlâdan veya mirsada âlâdan nida eder. اَيْنَ الَّذ۪ينَ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ve وَطَمَعًا Nerede Rabbisinin rahmetini umarak, Rabbisinin gazabından korkarak, gece yanlarını döşekten uzaklaştıran kimseler. Nerede rahatını Rabbisine ibadet için terk edenler, nerede kısa gecede sabah namazına kalkanlar, nerede yani mescide koşanlar? Fahri Kainat Efendimiz devam buyuruyor. Az bir cemaat Rabbin huzurunda toplanırlar. Az bir cemaate Rabb emir verir. Geceyi az bir cemaat olarak ihya eden bu cemaate emir verir. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ hesabı, Cennete kendilerine soru sorulmadan girerler. Rabbisine gece karanlıkta ibadet edenler, Sıddık'ın, Şehid'in hesaba çekildiği gün, hesaba çekilmeden cennete girerler. Sonra buyuruyor ki Allah Resulü Diğerleri hesaba davet edilir. Onun içindir ki Fahri Kainat Efendimiz, hayatın en hazlı, en zevkli, en lezzetli cismani yönüyle, anlarında dahi onu terk edip cismaniyet ve vehimiyete sırtını çevirerek kalbin ve ruhun derecesine yükselmek suretiyle, o nokta ve o zaviyeden Rabbini tarassut etmek suretiyle Rabbisine ibadete koyuluyordum. Hazreti Âişe-i sahihinde buyurur ki, Gece yanımda yatarken kaybettim. Evde yanan bir şemada yoktu. O saadet hücresini ve hanesini anlatırken bize şöyle anlatır. Onunla beraber kaldığımız hücre o kadar dar idi ki, bir gece sabaha kadar namaz kılarken, ben ayaklarımı onun secde edeceği yere uzatmıştım. Buhari ve Müstile görüyoruz. Elimin ters tarafıyla her secdeye gidişte ayaklarımı itiyor, benim ayaklarımı uzattığım yere secde ediyordu. İşte bu kadarcık yere sıkışmış bulunuyorduk. Ben yanımda kaybolduğunu görünce gayrete geldim. Kadınlık arzu isteğim kabardı. Acaba beni bırakıp da başka tarafa mı gitti, yani diğer zevcelerinin yanına mı gitti diye gayret kabardım. Gayur bir hal aldı beni, kabladım. El yordamı ile etrafı yoklayınca, başı secdede adamın ayaklarına elim dokundu. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına elim dokundu, başı secdedeydim. Sonra kulak kesildim, dinledim, ne dediğini anladım, nasıl hıçkırdığını idrak ettim. Rabbisine başı yerde şöyle diyordu. اللهم اِنَّ kemin بِرِضَاكَ ve bi muafatik min اُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كِلَا اُحْتِسَنَانْ عَلَيْكِ كَمَا أَنْتَ اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَزَّ جَارُكْ وَجَلَّثَنَا اُكْ Allah'ım senin rızana sığınıyorum gazabından, ukubetinden afiyetine sığınıyorum, senden sana sığınıyorum, celalinden cemaline sığınıyorum, kahrinden rahmetine sığınıyorum, teveccühsüzlüğünden teveccühüne sığınıyorum, İltifat-ı Sübhâniye'ne sığınıyorum, sana dehalet ediyorum Allah'ım diye yalvarıyordu, Rabbisine yalvarıyordu. Senden sana sığınıyorum diyordu Hz. Aişe, Aişe-i Sıddık'a. Seni sena edemem Allah'ım diyordu. Azametine uygun seni mert ve sena edemem, senin seni sena ettiğin gibi edemem, anlattığın gibi anlatamam diyordu sabahlara kadar başı yerde insan yüzü secdede insan Hazreti Ayşe'nin müşahede ve ifadeleri içinde Rabbisine karşı kulluk yapıyor. Allahu Teala ve teccaddes hazretleri mürde gönüllerimizi ihya buyursun. Bizi de kullukla terfih arz kılsın inşallahü teala. Allahu Teala ve teccaddes hazretleri bu milleti kurtarma yolu ne istikamete ve nasıl olacaksa, o istikamete bizleri hidayet eylesin inşallah. cenab Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri, fakir ve mücrimi yakarlık ve münafıklıktan hala eylesin. Geceyi ihya etmeden karşınıza çıkar bir şey anlatırsam, kendimi münafık sayarım. Kendimi münafık sayarım çünkü iki yüzlü görünüyorum demektir. Türk yaşına kadar düzeltemediğim istikametimi, Cenabı ı vacib ve Tekaddes Hazretleri kerem-i düzelsin, her an kurtulmak için çırpındıkça battığım bu bataklıktan halas eylesin, halim ve perişan durumuma benzeyen durumu olan kimseleri de halas eylesin. Bana öyle geliyor ki tanıdığım pek çok kimseler benim gibi dertli Yunus'un diliyle ne güzel konuşturur sarı çiçeği, Sordum sarı çiçeğe, neden boynun eğridir? Dedi, hey derviş baba, Hakk'a boynu meğridir Ve sonra nakarat başlıyor. Benden kemter kula benzer, günahı pek çoğa benzer, her biri bir dağa benzer, Allahu Allahu der, nakaratını çeker. Nice kimseler vardır ki baktığım zaman, benden kemter kula benzer, günahı pek çoğa benzer, her biri bir dağa benzer görüyorum. Nice kimseler görüyorum ki benim gibi, gece başı secdeyi öpmemiş, seccadesi alnını öpmemiş. Nice kimseler var ki seccadesi yıllardan beri gözyaşı görmemiş. Nice kimseler var ki evinin karanlığında bir heyecandan ötürü bir ah mevcelenmemiş. Bir feryat yükselmemiş. Nice kimseler var ki ölü gönüller olarak yaşamış, ölü gönüller olarak dolaşmış ölü gönüller olarak yatmış, ölü gönüller olarak kalkmış, bana benzeyen ve kısmen nifak durumuna düşen bizim gibi kimseleri Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri irşat ve hidayet buyursun. Hazreti faruk Azam'ın, Aişe-i Sıddika'nın nifaklarından şüphe ettikleri bir zaviyede nifakımı cemaat karşısında ishar edişin, zinhar onları ümitsizliğe düşürmesin, bana ait de olabilir bu yön. benim kusurum da olabilir. Kendime daima böyle baktığımda başka türlü görmek istemedim. Neslim namına, onların durum ve keyfiyetlerini terennüm ettiğim zaman, onların içinden bir fert olarak Resûl-ü ekrem -i Arzu hal bulunduğum an, ifadelerim ayrı bir hüviyet kazandı. Cemaatimin önüne geçip namaz kıldırdığım zaman, İfadelerim ayrı bir hüviyet kazandı ise de hiçbir zaman nifakımı unutmadım. Neslim namına, alnımı uzatıp ve ü ekrem öktürdüysem, onu Neslim namına, Kur'an'a ve imana hizmet yüklenenler namına yaptım. Ama hiçbir zaman cemaatimin önünde, Eshab-ı Kehf'in kıtbirinin önünde bir varlık olmadığımı hatırdan çıkarmadım. Rabbim ahir zamanda enfasıyla Teneffüsatıyla insanlığa hayat edecek Mesih'in merkebi yaptığı onu şeref bilecek, onunla cennete girme ümidine kapılacağım. İşte ben hesabımı böyle yaptım, defterimi böyle kapadım, vefat ederken de böyle gitmeyi düşünürüm. Bu benim iki yönümdür. Neslimin durumunu takdim ederken, Rabbime karşı arzu halde bulunurken, bükük boynumla, Kırık belimle Efendimin karşısına çıkarken, onun durumunu ve onun derdini terennüm etmeye çalıştım. Dertli bir nesin, dertlerine dertli bir tercüman. Keşke Cenabı Hak derinden dertli kılsaydı. Keşke eskiden olduğu gibi hayatın her lahzasında ağlatsaydı. Keşke cidden nifakıma beni eskiden baktığım gibi baktırsaydı ve bu fani ve muvakkat hayat öyle hitam erdirme imkanını bahsetseydi büyük bahtiyarlıkla mutluluk sayacaktım. Cemaatin Rabbimin huzurunda kendilerine lütfedeceği makamları kazanmasına ümit bağlamışım. Bir nesil bu mevzuda kendilerinde meydana gelen heyecanla sırat-ı müstakim ve Kur'an anlama aşkını kazanır, cennete giderlerse ben arkalarında görecek Belki de ben almadan gitmeyeceklerdir. İşte buna çok ümit bağlamışım. Mahtumların bu durumuna çok ümit bağlamışım. Cenab-ı Hak bu ümidimle yaşasın, bu ümidimle öldürsün. Allahu Teala ve Tezazetleri nefsimekem ter görmeden, hor hakir bilmeden, bütün nüfuz emmareyi böyle bir andur etmesin. Bu anlayış ve bu şureyi la buyursun. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمِه له وانصتوا لعلكم ترحمون أوزّب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المؤتبر تعظيماً لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد بارذ اللهم عن الصديق أبي بكر الفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار. Vesselme teslimen kâfiirân ila yom elhâşn ve elqarar, Vahşurna maâhum bilutfik amîn, Vahşurna maâhum bilutfik amîn. Allahum nasun man nasraddîn, nasun man kâdil alîmin. Allahum naslim Allah, Allah'ın kulları. Allah kapısında boyunu tasmadılar. Ayağı prangallar, Allah'a kullukla, intisapla şeref kazananlar. اِتَّخُ اللّٰهَ <Sessizlik> Allah'a karşı çok saygılı olun, büyüklüğü kadar saygılı olun, küçüklüğünüz kadar saygılı olun, ihtiyaçlarınız kadar saygılı olun, gınası kadar saygılı olun, Zafınız kadar saygılı olun, kuvveti ve havli kadar saygılı olun. Cennete ihtiyacınız kadar, cenneti yaratması kadar saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin, bu O'na itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve kurba Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamak, Kur'an'ı hayata hayat kılmak, Kitab-ı Kerim ve Celili hayatınıza hayat düsturu yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi O sizi görüyor, kalbinizin atışlarında mevcudiyetini hissettiriyor ya, kainattaki binlerce hadiselerle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda şahbal açması istikametinde, Mal ve can pazarı, mal ve can kavgası meydanında varınızı yokunuzu sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yanha'nil fahşayı vel munkari vel bagî. Ya'îzukum le'allekum tezekkurûn. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin asırların anlayışının değil. Resulü Zişan'ın, sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, yasaklıyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, biz sürü zikzaklı yoldan kurtulasınız, sırat-ı müstakimi kazanasınız, emni içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاهِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم